إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وَعَلَى ve وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدٍ Bugün 23 Ekim 2009 Cuma, 3 Esas Şerhi Derslerimizin 7. Dersi Tevfik Allah'tan. En son, Musannif Rahimahullah'ın ibadet çeşitlerini anlattığı yerde kaldık. Melif Rahimahullah şöyle diyordu, وَاَنْوَاعُ الْإِبَادَةِ اللَّةِ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا مِثْلُ iman وَالْا۪يمَانِ وَالْإِحْسَانِ Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği değil mi? Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ibadet çeşitleri mesela İslam gibi, iman gibi ve İslam gibi. Tamam Yani Allah'ın bize emrettiği ibadetler var. Bu ibadet çeşitlerinden anlatırken müellif rahimullah dediğimiz gibi en son dersimizde kalbi, bedeni değil mi? mali vesaire bu türlü ibadetlerin hepsine örnek vermişti. Sonra e, rahimehullah şöyle devam etmişti ve minhu dua ve'l-havf ver Bu ibadet çeşitlerinden şunlar vardır. Dua, khauf, korku bunu anlattık Ve ricâ ummak. er -Raca. en son Allahu alem ricada kaldık değil mi? errecâ Dördüncüsü errecâ ibadet işlerinden errecâ. Hatta üçüncüsü değil mi? Şimdi bu İslam'dan, imandan ve ihsandan sonra ne saydı? Dedik ki bütün ibadetler bunlara dönüyor. Bunlara örnek verirken dedi ki dua, korku, değil mi? Ed-duâ korku ver Evet, oradaydı herhalde. Doğru mu?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 Bu iki rükün reca, olmadıkça ibadet sahih olmaz diyorlar. İbadet sahih olmaz. Bu ikisi olmazsa olmaz. Hani biz örnek verdik ya ibadete korku tazim olacak. Değil mi? Evet. olacak. Bunlar olacak. Allah Azze ve Celle'den zorundayız biz.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 Yani i̇bn Kayyim veya İbn-i Seymi. Hakuk etmek lazım yani. allah var. Alam. Evet. Sonra müellif rahimallah şöyle devam ediyor. İbadet çeşitlerini anlatmaya çalışıyoruz. Tabi bunlar kalbi ibadetler olduğu için yani insanı da etkiliyor ki tabi bunları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 aralarındaki ince farkı istemek çok ilmi, dakik tefekkür isteyen, tasavvur isteyen bir mevzu. Tamam? Sonra müellif rahimeullah şöyle devam ediyor reca'dan sonra ve tevekkül. İbadet işlerinden bir tanesi de tevekkül. Alimler tevekkülü şeyle tarif ederler. Huve'l i'timadu ala'llahi ma'a'sika'ti bihi ma'al'ahd bi'l esbab ve'l'ahd bi'l esbab yani bu lafızlarla yani tevekkül ve yani allah ze güvenerek allah azze ve celle'ye güvenerek sağlam bir şekilde güvenerek ona itimat etmek ve el ahzu bil ve ma el ahzu sebeplere sarılarak yani sebeplerle sebeplere sarılmayla beraber allah azze ve celle'ye sağlam bir şekilde güvenmek tevekkül budur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 Cihad hatta Allah Azze ve Celle'nin emrettiği en faziletli ibadetler arasında. Nebi Sallallahu Aleyhi ve ashabı da cihada çıkarken Allah'a bunlar tevekkür ettiler çıktılar. Uhud'a gittiklerinde savaş kızıştı vesaire. Nebi Sallallahu Aleyhi okçular tepesine yerleştirdi. Bu okçuları. Tabi şüphesiz ki Nebi Sallallahu Aleyhi bunları okçuları yerleştirirken Allah'a tevekkür etti. Yani savaşta Allah'a tevekkül etti ancak...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 Allah. Köpek beslemek haram mı? Haram. Hem de sağlam bir haram. Yani. Hı. Tamam mı? Ama buna rağmen böyle haram olan bir şey çoban için koyunlarını koruma adına caiz olmuştur. Köpek aslen haram olmasına rağmen kaptan yaladım mı yedi kere yıkıyorsun? Hangi necaseti yedi kere yıkıyorsun? Domuzdaki ihtilaf hariç. Değil mi?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 Üzerimize doğru uzanalım. Çünkü biz iman ediyoruz. Salih istiyoruz. Allah dilerse bizi yeryüzüne halifesi kılacak. Biz hiç karışmayalım olaya. Anlatabiliyor muyum? Ama sen ne yapacaksın? Sebebe sarılacaksın. Nedir o sebep? Ayağa kalkacaksın. Eline kılıcını alacaksın. Bak bunların hepsi sebep. Kafire doğru sallayacaksın. İşte bunların hepsi sebep. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu bazı kişilerin, ki bunlar aşırı sofilerin, bu türlü söylemlerinin hepsi batıl. Mesela bunlar... Tevekkülü bazı noktalarda Öyle yanlış, yanlış anlamışlar ki Öyle yanlış anlamışlar ki Bunları helaka kadar götürmüştür Tamam, O yüzden kalbi amellere Çok dikkat etmek lazım Evet devam ediyoruz Ve bu amellerden Bir tanesi de ar -rağbetu. Ar -rağbetu. Arzu etmek Diyelim bunu Türkçe olarak arzu etmek diye çevirelim Allahu alem en güzel Karşılığı bu olsa gerek Peki râhbet nedir ahî? Râhbet nedir? Muhabbetul vusûlî Alimler şöyle tarif ederler. Muhabbetul vusûlî İleşşeyil mehbûb Muhabbetul vusûl Yani sevilen şeye ulaşmayı istemek. Ulaşmayı talep etmek. Ulaşmayı sevmek. Yani sevilen şeyi Bak şimdi.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 مُحَبَّتُ الْوُسُولِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَحْبُوبُ Rabet şu demek, sevilen şeye ulaşmayı istemek, talep etmek, dilemek, sevmek, tamam mı? Peki ahi, reca ne? Şimdi recai de alimler şöyle tarif eder. تَوَقْقُعُ مَحْبُوبُ عَلَى آيَةٍ ظَنِّيَّةٍ اَوْ مَعْلُومَةٍ تَوَقْقُعُ مَحْبُوبُ عَلَى آيَةٍ ظَنِّيَّةٍ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 istediğim bir şey var. Dikkat et. Bu Reca'nın tarifi. Şimdi biz Reca'ya anlattık ama dikkat edersen yine döndük Reca'ya. Rahbeti anlatırken yine Reca'ya anlatıyoruz. Neden? Çünkü Rahbetli Reca birbirine benziyor. Ayırt etmek lazım. Nasıl ayırt edilir? Bak şimdi. Şimdi bunlar anlatırken insan yoruyor tabi. Yani bunları alimlerimiz anlatmış. Heh? Ya alamet var. Bu alamet sebebiyle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 Bakıyorsun, doğru düzgün ilimden haber olmayan bir sürü insan örnek verebiliyorsun. Tamam. O yüzden Allah alimlerin eriyle anca bizim anlamamızı nasip etmiştir. Anlatabiliyor Alimlerin vesilesiyle anlamamızı nasip etmiştir. Bu demek değildir bazı şeyleri alimsiz anlayamayacağım. Ama bu genel olarak biz alimlerimize muhtacız ve her nasıl anlamada ona dönmek zorundasın. O yüzden bugün 3-5 insanları tekfir eden insanı görüyoruz. Yani adam için...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 Sen Allah'a yakafuna rabbih ya kafuna rabbhum Allah bunu bu şekildeydi. Onlar üstlerindekine rablerinden korkarlar. Bak havfı kullandı. İnname min ibadihi alimah. Allah'tan ancak alimler korkar. burada kaf kullandı.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 Alimler şöyle anlatıyorlar ki rahbe hiyal khaufu vel faza. Korkmak ürkmektir ama el musmiru lil harab. Korkmayı korkma semeresini, pardon, kaçma semeresini sağlayacak bir korkudur. Min el mahf korkulan şeyden korkulan şeyden kaçmayı sağlayan, kaçmayı ortaya çıkaran olay olaya rahbe denir.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 Yani her, bunu bir eyleme dökersen korkunun sonucunu. İşte bunun ismi nedir? Rahbedir. Allah, alim, Allah müminlerden bahsederken onlar rahbetle ve ile beraber ne yaparlar? İbadet ettiklerimizi söylüyor. Hı? Ondan umduklarımızı, Allah'tan umduğumuzu beyan ediyor. Kendisinden rahbet ve rahbeyle. Rahbet ve ile. Umduğumuzu söylüyor Allah Kur'an'da. Müminler Allah'tan umuyorlarmış. Nasıl umuyorlar? Aynı anda kendilerinde rağbet var. Anlattık rağbetin manasını. Bir de rahbet var. E nedir bu rağbet? Yani bak şimdi kakı. Şimdi biz Allah'tan umuyoruz. Rağbet ediyoruz. Rağbeti nasıl anlatmıştık? Bir şeyi umuyorsun ve peşinden koşuyorsun. Mesela salih amel gibi. Değil mi? Evet.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 Bizimle, rağbetle, rağbetle. Şimdi o naslar gelecek. Nasları tek tek tefsir edeceğiz. O yüzden gelmiyoruz. Bütün bu ibadetler hakkında Muhammed İbn Abdülhamir tek tek ayet, hadis vesaire verecek. Tamam O zaman onları da yine tefsir edeceğiz. Daha iyi anlayacağız mevzuyu. Tamam bu, ıı, yoksa He. Hadil. Hava H'si. Hava. Anladım. Nefes H'si. <gülüyor> İhdi nasiratel orası. Tamam mı? Oradaki. Burayı anladık ahi. Tamam. Bak şimdi ahi. Dikkat et. O yüzden diyoruz ki rahmet için. Hiya khawfu vel feza'u l lil harab minel mekhuf. khawfun bil amel. Böyle tefsir ederler. Tamam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 Evet. Bunu da anladık, Rahbet dedik. Sonra ne var akı? Huşu var. E ders de uzamış oluyor. Burada bırakalım. Huşu'dan itibaren devam eder Bu İbn Kayyim sözünü daha tekrar edelim mi En son rahbetle mi? Diyorlar ki diyor ki İbn Kayyim "Er-rahbetu huvel harabu min el-mekruh." Kerih görülen şey, kerih olan şey. Yani senin böyle hoşlanmadığın hoşlanılmayan, kerih gördüğün şeyden kaçmanın ismidir rahbe. Ve bu ise rahbenin zıttıdır diyor. O bedki rağbet rahabeti de anlatırken şöyle yapıyor. Diyor ki kalbin istenilen şey, arzu edilen şeye talep etmesi, e, sefer etmesi kalbin. Bir atağa geçmesi tabiri caiz. Bir kıza aşıksın, evlenmek istiyorsun.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 Onları da önümüzdeki derslerde inşallah anlatalım. Kaldığımız yerden. Yani huşruğu da anlatırdık ama geç oldu inşallah. Yani geç oldu derken bir saat oldu ders. Fıkha geçelim inşallah. Fıkha da i̇nşallah. Ha e, Aklıma gelmişken hazır şunu söyleyeyim. Biz umma, e, ra, recaine şey verdik. Türkçe tercümesi ummak dedik. Rağbete arzu etmek. Ummakla arzu etmek arasındaki farkı Türkçe mantıkla anlayabiliyor musun?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 Bunu da anladık değil mi inşallah? Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem